Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Hudeybiya Anlaşması'nın sonuçları ne oldu? Hudeybiya Anlaşması İslam'ın dönüm noktası oldu bu anlaşma. Bununla her şey tamamen değişti. Yani gecenin karanlığı bitti, günümüzden başlamış oldu. Bu konuda geçen hafta geçmişti. Şimdi şuan tekrar, yeniden oradaki maddelere bakalım, Anlaşma maddelere bakalım. Altanın madde orada imzalandı. karar verildi. altı madde. Madde bir anlaşma on yıl geçerli olacak anlaşma. On yıl geçerli olacak. Yani bu on yılda taraflar birbirine saldırmayacaklar o yıl içerisinde. Bu tabi, normalde bu. İkincisi, o sene dediler ki müşrikler bu dediler ömrü yapmak için Mekke'ye girmeyeceksiniz. Yani diğer kabreler, Müslümanlar Mekke'ye zora gir derler diye, bu amaçla. Bu sene ömür yapılmayacak, sene ile de yapmaya. Bunu da belirli kabul etti. Üç Gelecek yıl ömre gelecekler, aynı ayda, 2 ayında, üç gün kalacaklar. Silahsız olacaklar. Üç gün içerisinde Mekkelerde Mekke'ye tekicecekler, düşücekler. Bu da normal oldu. Beşinci madde, bu ortadaki için işte. madde gerdiye. Bu madde. Mekkeden bir kimse İslam'ı kabul ederek, Müslüman olarak Medine'ye giderse, oraya sığınırsa, bunun Medine'ler, Müslümanlar, Mekke'lere geri verecekler bunu. Eğer Medine'den bir kimse Mekke'ye gelirse, İslam dönüp de Mekke'ye bunu geri verebilecekler. İşte bu madde gerildi. Sahabeler bunu kabul edemeler sahabeler. Dediler, Ya Resulallah, nasıl söylediler? Bir Müslüman kardeşimiz iman edecek, Allah bir diyecek, bize sığınacak, elimizden bir şey veremez buna. bunu. Hazret-i çok öfkeyle Hazret-i Ömer. Hazret-i Ömer. Kırtıkçı Hazreti Ömer, öfkelendi. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri burada işte kabulleniyor. Çünkü esnafı bilmediği sırları o biliyor. Ama açıklama kalmak için yok ki Yani böyle aşılayıcı böyle şeyler ortaya koyuyor, madara koyuyor buraya. Bunu bir Allah'ın Resulü bunlara kabulleniyor. Bu tabi bir sırdı. Bunu bilmiyor sahabeler. Sonuçta bu madde de kabul edildi, yazıldı. Yani sahabelerin itirazıyla hatta o güne kadar sahabeler hiç Peygamber'e karşı bir tavır almazken o gün artık sahabeler gayet gayet, gayet gelir sahabeler. Yani peygamber açtılar, kabul etmiyorlar. Peygamber'in bunları sakinleştirdi sakinleştirdiğiyle kabulendi. Altıncı madde, son maddede o zaman bir usul vardı kabile arasında küçük kabileler, zayıf kabileler büyük kabile ile ittifak yaparlardı. Onun korunmasına girerlerdi. Şimdi böyle koruma altında olan bir küçük kale, bir kabileye biri saldırdı mı, onu koruyan kale, kabile bunu koruması gerekiyordu, savunması gerekiyordu. Şimdi buna karar verildi. İsteyen küçük kabileler dilen Mekke'ye tabi olacak ve Medine'ye tabi olacak. Hemen anında Huzak kabilesi, bunlar İslam'a yakındı. Medine'ye tabi oldular. beni de Bekir kabilesi vardı. Ona da İslam'a uzaktılar. Ona Mekke'ye tabi oldular. Tabi imzalandı. İmzalandı. İmzalara geçtiği konusu da yani Resulullah lafzını kabullenemediler. Has sahibini tabi silemem dedi peygamaya karşı. Yani, sonuçta bu da kabullendi şimdi. Tam o anda bir olay oldu. Tam o anda. İmza işi bitti artık. Tabi ortam çok gereğin ortam. İmza işi bitti. Karar verildi artık. İş tamamlandı. O anda Süheyl'in yani müşriklerin hiyetin başkanı Süheyl, onun oğlu, ebu Cenat etti, ebu Cender, bu Müslüman olmuş. Babası Süheyl'e bu ne yaptı babası? İki yarın zirre bal, bir demircilere. Öde halkı yaptığı ayaklarına göre, iki yarın böyle zirre vurdurmuş. İyi e, da bir demir katiç atırmış, büyük katiç atırmış, onu oraya bağlamış olurdu. Bak kendi evladı mı? Kendi evladı, babası buna böyle yapıyor. Buna az büyük kurekme kırıyor babası, ölmeyecek kadar biraz su veriyor. Kanlı bir yerde, sizinle bir yer yaşıyor çocuklar. Delikanlı, kanlı, çok değil tabi. Tam o anda bu Hz. Ebu Cendel, bu genç delikanlı, Düymüş bu olayı, orayaşe orayaşe orayaşe orayaşe kazı sökmüş. Ama ayağı tabi üzerine çıkaramıyor. İki yanında kalın zincirler, büyük de o demir kazık çok büyükmüş de. O da bunları böyle sürük sürük ayarına böyle sürük diye sürük geldi. Tam anlaşma bitti anda oraya geldi. E, karşıdan Peygamberimizin gödâlesi e maddetlerini. Orada sahabeleri gördü. Müslümanları görünce artık coşku başlıyor, Allah'a emanet olun diye bağırlığına başlıyor. Allahu Ekber, La ilha illallah diye böyle geldi. Gelince dedi ki babası Süheyl, Müşküren Başı, heyet başkanı anlaşma gereği, anlaşma gereği kurbanı teşvik edeceğiz şu anda. Şimdi ortadan orta gergin ortak. E Sahabelerin insanları kabul edemediler ortalığı daha da gerdi, ortalığı daha da gerdi. Dediler ki, Medine'ye gelmedi ki bunu geri verelim. Ya da buradayız. Olmaz dedi. Anlatmıyor, bozarıyor mu? Yoksa her anlaşmaydı. Ya Sahabeler bozsan boz diyorlar ama Peygamber kabul eder mi? Oturmasın ya anlaşma dedi. Tabi onun bilisi de abartalardır zaten. Tabi tartışmalar artık şunlar buna derken müşrikler kabullenmeyince, anlaşmaya yaklaşmayınca peygamber buyurdu ki Ebu Cendele, bu delikanlıya sen git bekiye inşallah Allah, Allah sonra kurtar yakında. Dedi. Sen kadere razı ol, Allah razı ol, sen Mela'ya teslim ol, bu o da şahane. Tabi aldı babası bunu, geri götürdü. Ondan sonra da işte bu Rıdvan biat denilen bi'at oldu ağaç altında. O konu geçen haftada geçti, bi'at oldu. Fakat sahabeler çok gergin. Ne kadar orada sahabe varsa onların her biri peygamberimize bi'at ettiği halde bir tek kişi vardı, bi'at etmedi muhtemelen. Bir kişi vardı, münafıklıklarından böyle yapalım. Münafıklıklarından böylece. Devletin arkasına saftandı. Görmesin derken tabi bir edemedi. o şey yoksun kaldı kaldık de ama. Dönüşte, dönüşte fetih suresi nazil oldu geldi yolda. Daha yeni çıkılarım kudret fetih suresi geldi. Yani fetih, fetih etme, başma anlamına geliyor fetih suresi. Beraber burada bu suretin başında. اِنَّا فَتْحَنِكْ فَتْحَنْ بِب۪ينَا اِنَّا bir azametimizde sana fethi mi bin aşık artık. Yani yavrum sana artık bu yıl açtık. Yani İslam'da artık fetih dönemi başlıyor artık. Ondan başlıyor. Yani fütüval başlıyor artık İslam'da. O zamana kadar İslam yavaş yavaş yavaş yavaş sakince yürüyordu böyle. Yani her şey, her şey aslında gerçekte kader ile takdir olmuyor muhtemelen her şey. Her sade geldi mi bu oluyor. Başta bir peygamber de olsa kim olsa olsun Allah'ın takdir ettiği vakit gelmeden hiçbir şey olmuyor. Kul hemen olmasını ister. hemen acele eder. Şöyle olsun böyle olsun der. Ama Allah acele etmez muhtemelen. Etmem Mevlamı. Sonra Mevlamızın hikmeti ne? Şu şu ki Mevla kuluk kulu ümtihan ediyor Mevlamı. Kulu kulu ümtihan ediyor Mevlamı. Oysa Allah'a göre ki? Şu evrende, dünya nedir yani? Mekke halkı nedir Allah katında? Mekke halkı nedir? Mevla. Bir dağ nedir Allah katında? Evren katında. Yani, yani dünya olmasa, çıkıyor evren dünyayı, bir şey olmaz evrenler, hiçbir şey olmaz. Ama insan denen varlık cennet adayı olduğu için bela kuluna burada kıymet veriyor. Bu anlaşma yani biraz da beşinci madde. Beşinci madde. Yani Mekke mükerremeden bir kimse iman ederek Medine'ye karşısına girse Medine akıbına girebilecekler müşriklere. Bu maddeler ortada çok gerdi, ortada karıştırdı. Bu neydi bu? Sahabe-i kiramın da en büyük imtihanı oldu bu anlaşmada. Dinde dörlü olmaları, tabi eshab kiram onlar ama insanlar onlara sonuçta. Ondan da her birsinin Medine-i Münevvere'de eşleri var, çocukları var, yuvaları var, işte güçleri var. Öyleyken her biri eşinden, aşlından, çocuğundan geçti, canından geçti, Allah yolunda, din yolunda, din kardeşin benim kabrinde bunlar kardeş. o e, olsun dediler. Bunların din duyarlılığı hepsine geçti bunları. İmzana kazandı bunlar. Yani fütühata, o fetihlere aday olmaya bunlar o şeye elhamdülillah manevi makama erişti orada. Demek ki bir toplum bir toplum bu raddiye gelmeyince ona Mevla bunu vermiyor. Efendim işte mevlana ne yardım Müslümanlara e, Müslümanlar layık olması gerekiyor. Medya'ya dönüldü şimdi oradan. Medya'ya dönüldü. Aradan, ilk kaç gün geçti aradan, size imtihana olarak, ilk sığınma Bekke'den Hz. Ebu Busayr, bu da genç, bu geldi, Ebu Busayr Hazretleri o geldi evvel. Bekî'e mükereme de da yeni öğrenmiş, yani İslam'ı da öğrenemiyorlar Müşri'nin baskısından. Ağzları kilitlenmiş, ağzları kapanmış, müslümanların kollu bastılar Mekke mükerremede. Bu arada bu sayır İslam'da yeni öğrenmiş, İslamı öğrenince Allah'ın varlığı biri imana tam kamar eriyor, aşe geliyor Müslüman oluyor. Bakıyor ki Mekke mükerremede İslam'ı yaşayamayacak. E, Peygamberimiz bir değil mi diyor Sabremediği mübarede, Medine'de İslam özgürlüğü var, mezhepler var, ezan okunuyor, namaz kılın cemaat ile, pekâlâ sohbetleri var. Tabii kim olduğunu istemez tabiye hadi. Ev bu sefer ne yaptı? Gidecek kaçtı medine geldi. Ama anlaşma duruyor, mezhep madde duruyor şimdi. Medine bir geldi, doğru mezheple geldi. Baktı o elhamdülillah mescitte, resulullah sohbet ediyor. Sahabeler Allah diye yanmışlar. Aşkı yanmışlar sahabeler. Öyle manevi fiizi bir hal. Çok güzel bir hal öyle. Güzel bir hal. Geldi. Tekrar Peygamber İslam'a taziyede orada. Burada Peygamber kendisine ya Ebu Sehir, sen eve buraya geldin ama buraya geldin ama anlaşma gereği sisyonla gelmemiz gerekiyor. Bir isteyince. Ve Anlaşma gereği geri gelecekler. Şey. Üç gün sonra iki kişi gelir, Mekke'der müşrikleri göndermiş, iki kişi göndermişler, gel almak üzere bunu. Geldiler peygamberimize, ya Muhammed, biz evsere bakalım ana. Anlaşma gereği. Şu bir şeyler tabi işi yanıyor, yine sahableri Medine beride işler yanıyorlar. Zaten Peygamberimiz onları yine sakinleştirdi, rakin Allah ıshad kurtarın oradan. Aldı bunu işi iki müşrik. ...ellerine bağlılar tabi, diye bir götürüyorlar. Medine'nin mikati vardır. zülh yer, oraya gelince oluverdiler müşrikler. Moğol da bunlarda. Bu da tuvalet ihtiyacıyla var ederek... ...eğlenç çözdürdü. 23 yılın birisiyle bu daha önce tanışıyormuş onunla. tabu bu demek ki onlar Mekke'ler, tanışıyormuş. Ona yaklaştı bu. Ona böyle hoşgül yaklaştı, sanki bir ona karşı bir sanmış gibi bir şeye dav onu davranıp yaklaştıkları üzerine karşı anlaştı bunlar beraber konuşurlarken yavaş onun kılıcını aldı mı Kılıcını aldı, bir de kılıcını çekti, onun boynu uçu damadan başlık kapağını yani kapağını kapardı. Birbir uzak mıydi biraz? Karşına görünce o bu sefer korktu ve bu şeylerden kılıcından kaçtı medine gitti. O. Medine'ye gitti, Ya Muhammed birisi arkadaşımı öldürdü, böyle oldu. Peygamber ben ne yapayım? Ben size teslim etmediğini Medine'de bunu. Ben onu koruma, koruma ayrılır derim. Derken Hazreti Eubisiyer o da geldi Medine'ye tekrar geldi. Öbürü şimdi, ya Muhammed bunu teslim et bana yani eli kula bağla ve teslim et evet. yani böyle şey. Peygamber dedi ki sen buradan Medine'den çık, yavaş yavaş. Sen buradan çık Medine'den, başlara git. İslam buradan başlara gitsen buradan, Allah seni kaba inşallah görürdü. Bu sihir oradan çıktı, deniz kıyısına gitti, Kuzeyden kıyısına gitti. Orada ayıstan bir bölge varmış, öyle en güzel bir yer, oraya gitti, tek başı gitti oraya. Oraya gitti. Orada yerleşti oraya. Tabii geri geldirmek istemeye hemen medine gelmedi. Gerisi geliveririm. veririm. mı bulun? Ben arayacak değilim, Anlaşma gelirim. Araya mı bulun? Şimdi Hazreti, bu Muser, Delik Gülsü'ne gidince bekledik ki Müslümanlar, İslam'ı gizleyenler bunu duyunca ne yaptı onlar? Işte Böyle teker teker, yavaşça kaçarak oraya geldiler, o yana geldiler. Kısa bir zamanda sayı 70'i buldu, 70'ten Müslüman. Deniz kıyısında, işte balık tutuyor balık bu o zamanlar, doğal denizler tabi. Ateş istemiyorlar, koyuyorlar balığı, taşlarına taşlarını güneşe içecek, iki tane kızarıyor balıkken böyle böyle. Onda 70 kişi, cemaat namaz kıyıyorlar, konukuyorlar, zikri ediyorlar, tefekkür ediyorlar, gece falan uyumuyorlar, namaz kıyıyorlar geceleri. İbâdeleri bunların bir de ne al taşı bunlar Mekke'lerinde ticaretle oradan geçiyor Mekke'lerinde. Mekke'lerine de tek gelir ticaret Mekke'lerin. Peki Mekke yemik de hurma da olmuyor. Ekin yok, tarım yok orada, hem şey yok orada. Onların tek gelir ticaret. İnsanlar önce de oraya gidirilmiş <gülüyor> Arap kabileleri her sene hac mevsiminde o da kuruluyor, hanayı kuruluyor, ticaret yapılıyor. Mekke'lerin can damarı ekonomik olarak ticaret. Etti. Ticaretlerde Şam yoluyla yolu oluyor böyle. Bunlar ne yaptı bunlar şimdi? Mekke kervanı bunlar yoluk kesme başlarlar Mekke kamalı. 70 kişi. Hepsi idmanlı, hareketli, faal, temiz yaşıyorlar. Doğal havayı yaşıyorlar orada. E, balık eti etrafında gerekdire bazen yardım eder bulara bazı köylerinde kendilerine de hepsi sağlık bunların. Derken ha işte bu cendel şimdi. Kim diye bu cendel? O anlaşma anında söylenen oğlu. E bu cendel. Bu da ne yapmış? Bu da ne yapmış? Babası Şehyk'ken baba uzay birinci kınca babası. Ha Şun Şehil'muste. Amral babası Süheyl. Müslüman heyetinin başkanı, ama kızma limana. Neye kızma lim? O da Müslüman olursa. O da Müslüman olur böylece. Öyle Müslüman oldu ki Resulullah görmen derdi ya yandı böyle, böyle, yandı böyle böyle. Ve daha açanda, heyatın başına taş etti bak, böylece. O da samba böylece, İslam böyle, Müslüman böyle. Yani bilmeyen İslam'a karşı bilmeyen, öğrenince isyan da yandı. Bunun oğlu Ebu Cendalşem'de, Hudeybe'ye geri verildi. Babası yabına kaza vurmuş, bu da ağaç, susuz, yarağaç, uykusuz, o tutulurdu, her şeye razı vardı. Bak. Bir genç makam böyle. Yani düşünün bak bu Yani cennet uluz değil. Din dinim böyle o kadar kolay değil bu dinin böyle. Diyen onların içine çekenlerin tabi makamları çok yüce olduk şeklinde. Kim bilir ne kadar aylarca, aylarca İki ayağında kalın kalın demirler, özel demirciler halka ayağın ayağının içerisinde yapmışlar. Bu babası yavaş yavaş kadığı söküyor, ve arkadaşına giriyor, bunları kesiyor demirleri, serbest kalıyor. Bu da ne yaptı? Bu da hiç deniz gitti, afisine gitti bu da böyle Bu gidince, bundan da bir ağrı olmuş mekne mi kerameydi, diğer müslümanlar gittiler, Kısa bir zamanda sayıyı 300'ü buldu, 300 kişi. 300'ü buldu, e, hepsi de böyle, tam böyle askı Allah askerleri, elleri. her bir yerde hareketler. Bunlar bu sayı bulunca artık Mekke'nin yoldan kesildi, canlıman kesildi. Aç kalı Mekke'liler, yetişte gelmiyor, işte gelmiyor, her şeyi onların, bunlara da her şeyler de Şam'dan geliyordu, ticaret kaldı, aç kaldılar toplamda kenarlarına karar verdiler. Hele bu anlaşmayı kaldıralım dediler. Medine'ye heyet gönderdiler. ''Ya Muhammed ne olur? İhtiyat edelim şu maddeyi.'' Yani kim gelirse Medine kalsın. Onu sen geri al. Bak kendi yalvardılar bak. Demek ki Peygamber bundan sıkıntı biliyordu Aleyhisselam Hazretleri. Tabi Peygamberin sahabeler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen metub yazdırdı. Safan birine eline verdi, gitti de işte Ay işte deniz Kıyısına, git oraya. E bir bu sayır, ilk gelen medineye böyle, bir tüp ona ver, ona selamı söyle, hemen buraya gerçeden medineye gerçeden der, durum bildir. Ama kader muhteremler, hadi obesiye onlar çok hastaymış o anda, ağır hasta, son nefeslerindeymiş böyle, artık gözün açık kapıyamıyor, son nefeslerinde hasta obesiye. O anda oraya elçi geldi, mektubu verdi. Derler ki, ya Ebû Mülisayir Resûlullah Aleyhisselam sana mektub göndermiş dediler. Tamam okumaya gücü yok. Yani Eliyle mektubu aldı. Gözüne sürdü, yüzüne sürdü. Kerime-i şahaya getirip Rumeliyat'a teslim mektubu oturuyor. O Medine'ye gelip oradan kalma nasıbı olmadı kendisine. Hazreti Ebu Cendel, o Süheyl'in oğlu onun o kişinin yerine onu yıkadılar orada, hem orayı yıkadılar orada kendisini oradan, ama onu kolladılar, böyle gömdüler, onlar Medine'ye geldiler bunlar. Bu madde bu şekilde yurtdan kaldırıldı. <gülüyor> Şimdi gelelim üçüncü madde. Ne diyor üçüncü madde? Ertesi yıl Müslümanlar Mekke'ye gelecekler, öm yapacaklar, yapacaklar Ertesi yıl Müslümanlar alçan zehirleri Yine sahabelerle beraber Mekke mükerreme gittiler. Orada ömrü yapmaya. Mekke mükerreme de bir şahaya çıkarmışlar müşrikler. Yani Aslında da bir çıkarmışlar. Bir havası bunlara yaramadı Mekke'lere, mühacirlere. Yaramadı. Hepsi hasta bunlara. Bunlar yaşamazlar. Buna nesliyle fayda olmaz. Hiç şey çıkarmışlar. İslam'a karşı da karşı onlara karşı da Müslümanların da güçlü görülmeleri gerekiyor. Müslümanlar karşı böyle. Burada Aleyhisselam Hazretleri hesabına ihram giyince hesabın Mekke'ye girerken herkes soğum açsın. Yani İram sağ kolukta alınacak soğum açılacak. Soğum açılacak. Neden? Çünkü sol tarafında Kabe taf ederken müşrikler Mekke'den çıktılar, etap dağıldılar, bunları göz sağ tarafın ona göre olacak bu şekilde böylece. Bu alışamaz etleri, hepiniz açın sağımızınızı, böylece üç şavt, üç dönüşü hızlı olacak ben bu Bu şekilde, daha pek alışamaz etleri ve sahabeler aşağıda 160 kişi, sahabeler, bunlar tabi lebek Allah'ın bek diye başlarlar, Mekke'ye giriş yaptılar bunlar, tabi dağa iniyor onlar sesleriyle. Giriller hep hareketli böyle canlı, duruyor, duramıyorlar. Emir çekiklerine, çünkü o bir mutlaka her biri yaptı bu şey şarta da. Şı baktım bunlar peki Allah Allah ya bunlar da daha sağlamış bunlar. Bunların sağlığı daha atlı bunlar ellerine böylece, bunlar görünce onların sünet kaldı işte bu bela. Sünet hala aniden devam ediyor burada. Üç şarta şey ama tamına değil bela. Ona tabe girerken. Bikaten değil böyle. Yani bikaten normal ihram giyilir. Bikaten de. Yalnız Kabe'de Tâb'e girici zamanlar sağımızda açılır. Üç şartında erkekler, kadın yapmazlar bunu. Kız yücüne erkecekler bunlar. Elhamdülillah burada sahabeler Peygamber'in başkanlarında Tâb öteler e, sayaklar sahabe merve aslında üç gün kaldılar Mekke'ye mükerremede verip tekrar beden döndüler. Şimdi Medine Münevverede bir tehlike daha vardı. Berlan buyurmuştu o Ait-i Suresinde Allah ondan razı oldu bir adamların ağaç altında ve esabı um fethan kariye berlangmışlardı ve esabı Allah onları böyle mükafatlandırırdı fetikar <gülüyor> yakın bir fıfçıat ile. Bu da nedir? Hayrın fethi hiç olacaktı. Beygamber Efendimiz de der bu örmeden daha önce yani Mekke'den Hudeybiye'den dönüşten sonra Beyansarı Hudey'e hesabını hesabın kimler Hudey'e e bulunmuşsa onları toplayacaklar, haybe edeceğiz böyle. onları böylece. Onlar, beleşir, onlar beleşir. Yani bu mükafat bu şey hakkı hakkıdır. Hayberin fetih fetiyet olarak Hayber olamadı. Neden acaba? Hayber Medine'ye yakın bir yer, 100 kilometre, 100 kilometre Medine'ye beriye. Medinelerin Şam yolu üzerinde. Oradan Şam'a gidiyor kıyı o zamanlar kıyı kıyı kıyı kıyı kıyı kıyı kıyı bir de Hayber'in orada farklı bir özelliği var Hayber'in. O çevrede suyu bol. Hatta dere akıyor, dere akıyor böyle. Yani şöyle deli insan şişir insan böyle. Ya Hayber'e giriyorsun bakıyorsun ki dere akıyor böyle. Akar su. Toprağa mümm arası var, parmağım elverişliyor. Kuruması bol. Bağlar bahçeleri var, sebze yetişiyor. Orada tal yetişiyor orada. Yani o şiir Eşyalımın bir yer, öyle bir yer. Ama orada Yahudiler vardı Hayber'de. Yahudiler vardı. Roman zamanında kaçan Yahudiler oraya gelmişler. Yine Medine'de üç Yahudi kabilesi vardı. Onlar da Medine'de Peygamberimizin aleyhine çalışınca, müşkül birlik yapınca onlar da Medine'ne sürüldü. Buna kaçıp oraya gittiler. Hayber'in halkı Yahudi. Medine'den kaç ayı oraya gittiler. Tabi bunlar İslam aleyhinde bir ittifak, güçlü kuvvet oldu burada. Bir de Medine Münevver'de münafıklar vardı. Bunların başıcılar Abdullah bin Übey. Yani bir kimse. Münafıkların reisi. 300 tane adamı kesim vardı, okuldu <gülüyor> belli zamanlar. 300 kişi vardı böylece. Bu, bu da onlara irtibat halinde yani medenin böyle bir ara basmak istiyorlar, halkı kırıcan işini istiyorlar, gitip ben kırıyorlar bunları böylece. Şey. Ayrıca Şamlı erinde, hı hı. tam medenin de Müslümanlı işler medenilerinde tam yoldan geçi için kervanda saldırıyorlar, keranda saldırıyorlar. Oran fetti yani erzemdi, erzemdi ama fakat Mekke, Mısır e gibi için oraya bakamıyordu. Bu anlaşma ile, kulüp anlaşması ile 10 yıl saldırılmazlık paktörü ne oldu? Bekle tarafı içinde sağlam alanı dışında orada Alınca, devam dönüşe kuzeye. Güney bıraktı, kuzeye döndü mesajları. Halbuki kuzeyinde, bilemiyorum kuzeye döndü. Oraya şimdi de karar verildi. E, Mevlam takdir etmiş öyle. Fethiül Mevlam bunu buyurdu, fethi olacağım buyurdu Mevlam buraya. Hayberde bu haber almışlar Müslümanlara geleceğini. Her gün çıkıyormuş, belli kurmuşlar, kalmışlar, bekliyor bunlara. Son günü, son günü artık bunları gelmez diyorlar, kendi kendilerine. Bıkmışlar orada, uzanmışlar, güneş altı her gün. Artık gelmez diye. Bu gece demişti ki derim karamcık di evde yatamıyor demişler bu gece. Evine gittiler. Pelikan dostu gece ara sonra girdi Girdi böyle Bir de onların çok varmış. köpekleri varmış. Bazıın köpekleri varmış, havluun köpekleri varmış böyle Mevlam onlara uyku verdi köpeklerine. Hep uydu uydu köpeklerine. Hiçbir köpek havlamadı. Hatta horoz bile bir etnoloji işi. Belki Yine oraya oraya giderler. Tabi hemen kaleler vardı burada. Hala duruyor kaleler bir kısmı. Hala duruyor. Ee, Yedi sekiz tane kale vardı. En hepsini kalemiş gibiler. Bekliyorlar. Tabi sabah olduğu İslam aydını İslam'a gelmediler bunlar. Kalede olduğu için de savaş da olmadı. Yalnız çember alını bunlar. Bir şey çıkaramıyorlar böyle. Birkaç kale alındı. Bir kale vardı. Kale en muhkem, sağlam kale o kaleydi. Hala duruyor kale. Yani 2000 yıldan beri duruyor hala kale. Biraz tabi yıkıntı, harap halinde, duruyor ama kale. O kale almamıyor diyor. Böyle de Peygamberimiz gece, o gece esnafım yarın işinizden birine emir yapacağım. Yani komplo vereceğim işinizden birinize böyle. Öyle kişi olacak yok ki, kişi ama... O kişi Allah rüssullerini seviyor. Allah rüssü onu seviyorlar. Onu elinde yarın kalefet olacak. Geçti mi? Geçti mi bana şey? Değil vakti gerçek aşk yeme bana Şimdi sahabe içerisinde bir heyecan dalgası başladı eşmeye O kişi Allah rüssullerini seviyor. Allah rüssü seviyorlar. Allah Allah. Ne mutlu ne kesim şey. Ben Acaba kim? Şire, Hazreti Mehmet Şeref buyuruyor hiç diye ben de başarmak istemedim ama sabah kıldık toplandık Regan-ı Tevi üzerinde Aleyhisselam Hazretleri sabah namazda kılındı herkese saf dediler, bütün Müslümanlar, askerler yani böyle Hazreti Mehmet Şeref iki Hazreti Mehmet boyu orta boyda pek boyu görünmezlerden iki ayağını pavzına basıyor Böyle yukarı kalkıyor bu şekilde. Peygamber tam karşısına geçiyor. Peygamber'e ya Amer deşkendirdim böyle. Vakıya Peygamber'e. Sı o müjdeyi almak için. Ama Peygamber baktı, baktı, baktı. Sordu. Ali nerede Ali? Hasta Ali. Ya Resulallah. Onun çok gözü ağrıyor. Yüzü ağrıyor. Beynini çatlayacak. Gözünü açamıyor, başını kaldıramıyor. O çatırda kaldı. Gidin getir onu buraya. Bir ilk işi ona girdiler, gözleri kapalı zaman böyle, zor geliyor böyle. En alışkan seyre mübarek Şah parmaıyla sahip parmaıyla küçük albuquerqueye, iki yönün sürdü, işi kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Şey kalmadı. Gözü açıldı, başta kalmadı. Gündüz alışkan seyre Ali hastasıncaya geç önüne, arakına bakmadan yürü, hıtıda başla. Hastalı. Atıra bildi, sancı aldırine, gitti. Altına geldi. Acaba nasıl savaşa başlayacak? Önce onların İslamda ödeyecek mi? bir de basın yapacak? Nasıl yapması gerekiyor? Altına geldi. Ama Peygamber Şile buyurdu. arkana bakmadan yürü buyurdu ya, bakın onda. bakmadan, bakmadan yarışıyol Allah. Nasıl savaşa gireyim? Baskı yapayım, İslam daveteyim onları. Hakkı bakmadan. S.M.T. Y. Ali onu İslam'a davet etti. Biraz bekle. Onlar düşünme şimdi bir zaman tanı. Biraz sonra tekrar davet et, yine bekle. Üç ardından yine bekle, onlar savaşa başla. Hastalık kalorine geldi, onları İslam'a davet etti. Ona tabii küvetler, sövdüler, taşaktan hastalığı yaporduya. Girsecek mi sanıyorsun böyle şey? sonra sahip başladı. Kalenin kapısı demirden çok kalın bir kapıymış. Hasıle kalenin hemen halkasını, kapının halkası yapmıştı. Ama tabii çok büyükmüş ama. Rivayete göre 40 kişinin kaldıramadığı kapıymış. Öyle kapıymış. Kanka kapı, büyük kapıymış. Kale kapısı bu. Halka'da yapışıyor bir kapının, Cebrail Aleyhisselam, Allah'ın içine geldi, kapıyı kopardı yerimden. Hastalari kapıyı aldı. Bir eline al bakalım. Bir Allah vermesi. O anda. Hastalari. Yani o anda, o anda elin makamdaymış hastalari. Fena fena derler. Yani ilahi güç kendisi ona veriliyor. Sonra eline eli değil aslında. Hastalari su eline kapıyı aldı. Onlar kalkan gibi kurudu, o kadar şimdi böylece. İçeride girildi. En an Fethi oldu oradan. Fethi de oldu. Sonra yine orada kaldı Yahudiler. Cariye çamk üzerinde kaldılar bunlar kendi orada. Oradan dönüldü şimdi Medine'ye gelirler. Medine'ye gelince Tam Hayber'den dönüldü, haber geldi ki Cafer bin Ebu Talip'te, Hazreti Caffer Tayyar, Hazreti Caffer, o Habeşistan'daydı. Habeşistan'da göçte, orada kaldı. Onlar da yeni Medine'ye gelmişler. Tevhan Hayber'den geliyor. Onlar da inmişler gemiden, kız deneciden, Medine geliyorlar. 100 km arda mesafe var yürüp gelmişler. Peygamber onu görünce koştuk. İndi evden koştu. Ya şöyle buyurdu. Hayver'in fethine mi sevinleyim Cafer'in gelişine mi sevineyim? Onun eşit tutumu onun gelmesinden bence. Ama azı Cafer de Rüslah doymadan gitti. Mutlu Savaşı'da hem eşit oldu. O da az kaldı. Ne yıkılmese bazı sahabeler Peygamber aşkına doymayan aşk yanarak çabuk gitti bazıları efendim. Bu 6. yılda oldu. Hayber'i fetti. 5'ten zaten Hendek Savaşı'da 6. yılda Hudeybiye hem arkasında bu oldu böyle. 7. yılda aslı ömrü olmuştu, vefatı ömr olmuştu. Peygamber maddeleri artık şimdi Mekke'ye rağmenle sağlamda arkadaşlar şey böyle. Artık İslam'ın artık Kudüs'e doğru yani Hicaz'ı aşması artık zamana geldi. <gülüyor> Emeviler döneminde dire başlan mektup göndermekteydi. Bazı imparatorallara Roma, İran gibi, Mısır, Habeşistan ve birer mektup gönderdi. Özel kuryeçilerle da İslam daveti bunlar. İslam daveti de bunlar. Davet etti. Ve o arada bir de Muteh Savaşı oldu. Muteh Savaşı oldu işte o. Savaşı İlk Müslümanların Romalılara savaşı, Bugüne kadar Arapistan'da Roma, efsanevi güç, zaten süper şu an dünyanın süper gücü, İran Sassanid devdi bu iki devlet geldi. İkisi, iki süper güç. Birine savaşır bunlar, biri biri aldığı biri girdikten kazıkabilirler İki bu durumda bunlar. İlk olarak Roma savaşacaklar, Romalılarla. Habere geldi ki, Mute, Kürşet'in güneyinde. Bir kasaba Mut'e arada. Haber geldi ki Roma toplanmışlar ve Mut'e derten. bin kişi ama. 200 bin kişi Roma ordusu. Tabi Roma ordusu da düzenli ama asker düzenli. Yani alayı var, tabur var, bölüğü var, komutanları var, generalleri var. Gayet istirgin bir ordusu var. Silahları bol, zırhlılar, atlıyor kendileri de. İki bin kişi, savaş insanlar. Onlar meslekten savaş o günü yalnız savaşıyor kendileri de. Abi geldi ki bunların bedine salacak herhalde. Beygaris madde diyor ya gönüllü istedi 3000 kişi. 3000 kişi paşa bey 3000 kişi 200 bin kişi 3000 şey gönüllü. 3000 gönüllü arkadaşlar. Neden Osmanlı Ama Roma efsane yıkılacak. Yani Müslümanlar Roma'la savaşa duruma gelmişler olacak da böyle onun kapı açılacak. Ve Peygamber'in sonra da Müslümanlar Roma'dan korkmayacaklar. Kapı açılacak. Amaç bu. O güne kadar Aleyhisselam Hazretleri bir, biri gönderirken bir herkese zamanlar birini komutan tayin eder. Ona sancağı verir. O kadar. O gün Aleyhisselam Hazretleri sancağı Zeyd'e verdi. Zeyd'in Harise. Peygamber'in Azatlısı. Şöyle buyurdu. Onlar uğurlarken şimdi sancağı Zeyd'e verdim. Zeyd şehit olursa şehit olursa sancağı Cafer alsın. Anadaki Zeyd şehit olacak anadışların yani durdu, Yine buyurdu Cafer de şehit olursa abla bir revaha alsın. O da şehit olursa şimdi, o da şehit olursa Neyse bir azım sanacağım. Üç yıl şey olacak bunlar arkadaşlar. Üte bunlar tabii. 3000 kişi üç bin kişi. devre geldiler. Burada yoldan geldi bunlar. Yol bunlar bunların de Karşı taraf hazır. Israhta orada. Babayı biçmişler. Uykun almışlar bunlar. Bunlar şöyle açmışlar. Deve üzerinde aç suzu oraya. Hemen savaşa gidildi oradan. Savaşa gidildi. O gün Zeyd, o da şehit olmaktadır. Zeyd, şehit olarak da böylece. Şehit da. Aziz Cafer de hastanın abisiyle yani olan biri. O da yedinek yakında böyle. Onun şirketini bekliyor. Sırasını bekliyor. düşman aldın sancağı, aldığı sancağı, elan, sahnede, öne geçti. asker teşvik ediyor. Tekbirlere beraber. Biri kılıç darbesine geldi. Sağ kolu omuzdan kesildi. Düştü. Sancı sol aldı. Sonra aldı. Kan akıyor gibi. Düşünüyor parmağı kesilir mi? Parmağı kesilir böyle. Omuzu omuzdan beri kol tamamen kesildi. Olur gibi kan akıyor. Şebat ne öyle bu. Sonra sancı aldı. Allahu ekber, Allahu ekber. tekrar alıyor. Teşvik ediyor. savaşı yine. Biraz sonra bir darbe daha geldi. Sol kolunu kesildi. Ağzına aldı sanca. İki kolu gitti. Sanırsın kesiliyor, kan boşanıyor, oluyor gibi kan boşanıyor. Anlarsın. Abla bir rebada, o da yan başında, o sersi bekliyor. O sersi bekliyor. Bir yandan bu arada bir kız geldi, baş kesildi. Abla bir Reva sanca aldı. Abi aldı bir reba, ben sadona bedenini. Sanca aldı, komutan merkezine geçti ama o anda alttan iki kişi şey yakına geldi. Biri yeni evlenmiş, bir genç hanım almış. Yeni, yeni evlenmiş, böyle gelmeden önce. Yani çok güzel, artık böyle efsane bir de genç bir hanım, hanım almış. Artık ona tabi daha doymadan, doymadan şey geliyor böyle. Aklına hanım geldi. Ben işte ölürsem kime kim olacak hanımım böyle. Bir de çok seviyor bir hurmalı varlık Medine'de. Çok sevdiği, içinde tahtus kuyusu olan Hurmalı vermiş. Güzel hurmalı, cins hurmalı vermiş. aklı hurmalı geldi. Kuyruğun aklına geldi. hanım aklına geldi. şöyle sanki savaşta biraz geri planda kalma gibi böyle. Geldi. Hemen evzi çekti. Allah'ım, şeytan bana burada girdi. Beni Resulullah buraya şehit Gönderdi Allah'ın Resulü. Bak şeytan beni engilemek çalışıyor. Ey cemaat dedi şimdi asker. Ey cemaat. Durum böyle böyle. Ben buraya resmi olan şehit olmak gönderildim. Şehit olmak be siz verdi. Siz şansa şayet olduysak ya, hanım üç tane boşadım manolu. Üç tane tamam boşadım. At bittan bir tane. Üç tane boşu manoluya. Kurmalın da İslam Müslüman'a bakıp olsun. Onu vakit Müslümanlara. O anda manolada kalmadı, hanımı da Üç tane boşayınca, tabi o da savaşa girdi, o da şehit oldu. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de O anda savaşı olurken. Peygamber bazen gözünü kapardı, dalardı. Oturduğu yerde. O zaman Eshab-ı Kiram, içine karışmazlardı böyle şey. Hiçleşikarmazlardı böyle. Konuşsa konuşardı böyle şey. Bir, bir ara gözünü açtı. eshabı. tabii özür diliyorlar. Esmer'in zeyd, şehit oldu. Cafer sancıyı aldı. Yine peynirini kapadı. Yine daldı o aleme. Biraz sonra Eshab'ın Cafer'ın sağ kolu kesildi. Sancan sol aldı. Savaş devam ediyor. Biraz sonra Cafer'ın sol kolu da kesildi. Başlı kez şehit oldu. Reba'a ablaya şancayı aldı. şey baktı. Mevlam Cafer'e iki kolu iki kanat verdi. kanat verdi. Uşup cennete getiriyor. karar verdi. Adı Cafer Tayyar. Tayyar uçuşu anan öyle diyor, Tayyar. Aslında işte uçan ismi değil mi? Tayyar'e de uçan ismi. Tayyar'e. Uçan ismi var. İşte Tayyar'e. Nerede? Tayyar'e? Uçağa. Böyle diyor ki Cafer Mevlan iki kanatı verdi. iki şey kolu yerine. Uçarak meleklerine cihazı gidiyor şu anda. Öldüğünde geçiyor böyle. Diye. Yani Rıst-i karşıdan bakarak gülümseydik geçiyor böyle. Ne gidiyor böyle? Sonra... Tabla Rebbi Reva o da şehit oldu Muhteremler. O da şehit oldu. O da bunlar bir Müslüman aldı bunu. Halbuki velit daha yeni Müslüman olmuş ikincisi, daha Müslüman olmuş. Onu verdi sancaca. Verandıyla savaşı kazanmadan kaybetmeden ürkütük şuruları Romalıları da şöyle yaptı. Çok savaşçıydı. Halbuki çok savaşçı Muhteremler. Pekala şöyle buyurdu. İslam'a gelince. En-te Seyfullah, en-te Seyfullah. Sen Allah'ın kılıncısını buyurdu. Çok fetihlere karıştı böyle. Şamlı-ı Hep fetihlere karıştı. Ömrün savaşına geçti. Savaşçı, planıcıydı böyle çok böyle. Öyle körüken körü kaba savaşmazdı. Yeni plan bir şey kurup O gün savaş devam ediyor. Bak dedi ki, ben ben ben. savaş böyle kazanılmaz. Bir sonraki az, şerbine alıyorlar şeyler etrafından. Yarın daha tehlikeli bir durum. Çok şehit var. O zaman hava karardı mı savaş durdu mecburi. Çünkü herkes sivil. O zaman da resmi bir şey yok. Kimse tanımıyor. Karışıyor. Savaş dururdu. Savaş durdu. Sonunda yaralar sarılı, yaralar sarılı derken, bir noktada yaralılar sarıldı, Yaralar sarılırken cenazeler bir yere alındı, götürüldü. Şura burada. Dedi ki, bu askerin de yarısı burada kalsın burada. Yarısı tepe mı akıl Tebbel karşısına gitsin. Bir de tam böyle savaşa başladığımız zamanlar savaş kızılıştı onları da arkadan hiç gelirdi böyle, teker teker hanımele gelirdi. Tek bir de gezin gelirdi bu şekilde. Şey. Sabah oldu. Yine güneşler haber ardından gelince savaş başladı. Hazreti Ali bin çok hızlı girdi savaşa ama. Çok hızlı böyle şey yaptı onlara. Tek bir kız savaşa girdiler. Baktım Allah Allah! Bunlar çok hızlı geliyor. Kim bunlar ya? Bunda? Yeni mi gelecek bunlar? Taze Kuvvetleri mi? Böyle zaten Roma olası böyle tedirgin arkadan, tepe arkasından başlıyor, böyle gelin başlardı böyle. Sanki İmdat yardımcı geliyor bunlara Medine'den böyle. O Almanya'dan böyle için böylece böyle. Demelerle böyle, ikişer kişi birer kişi böyle, tepe aşan görünüyor. Arkası görünmüyor ne kaldı böylece. Tepe getiriyorlar. Roma bunu görünce o dağıldı başlarından. Onu bozuldu, bozuldu böylece. Onlar da böyle bıraktı sonra geldi de bundan bir şekilde. Yedi gün oldu 8. yolu şimdi. 8. yılı böyle. Zaten 5. yılında hani savaş oldu 6 yılda Hudebi anı yapıldı. 2 sene sonra berleşti. 2 sene sonra bu 2 sene içerisinde İslam çok güçlendi. İslam çok güçlendi. Müslümanların sayısı çok çoğaldı. Çoğaldı. Peygamber izniyle, ile MELA izni verince Mekke'nin fetihatı vakti geldi. İza Caa nazil azalma vakti geldi. İzajaya nasıl bel fetu alıkeresi böyle. geldiği zaman, bak, bu da zaman vakit işin vardı. Nasrullah Allah'ın nüste yardımı, Vel fetu ve feti vakti geldiği zaman. Bekiye fetine bu sure şerif işareti burada. Ramazan ayında, Ramazan ayında Beki'ye gidildi Ramazan ayında. Hava çok sıcakmış. Tabii Ramazan'da, oruçlarda hava çok sıcakmış. Bu akşam adeti eshabına. esabın hava çok sıcak. Seferiyiz, savaşa gidiyoruz. Oruç tutmayıp oruçlular. Çok uçtum odalar. Bakın bazıları, yani peygamber bize acıyarak arabunu seyrederken, oruçlular gelmişti Ama akşam zil olunca, oruçlular ondan bayrak geçti bunda yolda baygıda geçtirdiler. Orkısız bunlar bunlara meşru oldular. Bu yüzden araştıran bugün tutmanlara sevap aldı. <gülüyor> tutmanlara sevap aldı bugün Gözüm Balaş'a. Aldı. Mekke'ye mükerremeye aniden girildi Mekke'ye mükerremeye. Baskın çektiğinde Mekke'ye mükerremeye girildi. Şimdi tabi anlaşma gereği 10 yıl saldırması farklığı vardı. Peki bu madde duruyor mu şimdi? Bu madde ne oldu? <gülüyor> hep bunlara bazanan tabi müşrikler oldum, kaldıranlı muhtemelenler. Anlaşma olduğu anda, anlaşma olduğu anda Huza kabilesi Medine'lere halife olmuş, Medine'lere. Medine'lerin güvenine girmişti, korumasına girmişti Huza kabilesi. Benim belki kabilesi de müşriklerin korumasına girmişti. Şimdi bu kurala göre eğer Müslümanlar Medineler yani böyle beni Bekir kabilesinden saldırı salar, o zaman anlaşıp buna bozmuş olacakları böylece. Şey. Fakat bak Allah Allah hikmetine hadi gelince, benim Bekir kabilesi Ruzah kabilesinden saldırı anı yani basın yaptı böyle. Bu saldırıya Mekke'de katılan Mekke'de katılar Mekke'de katılar Mekke'de, Mekke'de, yani. Mekke'de buna katıldılar anlaşıp bozduklarını bunlar böylece O böyle. Bozdular. Ruzah kabilesinden çok kişi Orada ölmüş. Orada her yerde Medine-i ye, durum anıtmaya. Diyor, ya Resulallah, Allah vekili kabileşti. Yani Mekke'ye yanlara iştirak ediler, katan oldu. Saldırıldılar, şu kadar ölümüz var. Biz de güvence verdik, halife olduk. Gerekini yaptık, gerekeni. Peygamber yaptı e buyurdu ki, bu kan burada kalmayacak. Kalmayacak. Bir sütümüz yene gelecekti bu yolda. Biraz sabredin. hazır yapalım bakalım. Ve hazır yapıldı. Bu anlatma öyle kaldırıldı on yıl tam. Moda da buradan kaldırılmış oldu. Ya yani ot yerine kalktı. Eranda bek Kreme'ye geldi Müslümanlar, bek yemikremeye. Fakat şöyle oldu. Evet bu uzak kabilesine yolu kesiniz böyle. Medine'de Şam'ın kesmekçiye gelmesin, oraya ulaşmasın derler. Mekki halkı etraf Müslüman kabirler hep birleşiler 10 bin kişi olma der bakınız. 10 kişi. O gün için çölde 10.000 kişi bir, bir güç kuvvet falan. 10 bin kişi çünkü develerle gidiyorlar falan. Bir tabi gerek devler var, güm develeri var. Ve var, okları var, kılıçları var, çok sayıda kılıç gerekiyor savaşlar Bunun yiyecekleri var, gıdaları var bunlara böylece. Çıklar bir demir, eden. elhamdülillah Gece Mekke'ye yaklaştılar, etanı çekebilirler böyle. Ateş yaktırdı, falan böyle. Ateş yaktırdı. Vakti Mek Mek Mekke halkı Allah etrafında ateş yanıyor ve Mek Mekke tam bir etrafında çevirilmiş kuşatılmış Mekke'ye Ebu Süfyan, o zaman başkan o. Ebu'cu olmadığı için. O bir araşım açtı, baktı, askıya kadar kenisini, yeter peygamberimize, yeter kenisini. Peygamber diyor ki, ya İbnu Sufyan, Allah bir demen zaman gelmedi mi daha? Dedi. Bak Allah bir dile çağırıyor, büyük onu. Bu heykelerin, taşların, putların bu ne işi var bundan bir şeye böylece? Şey düşündü, evet yağmur. ''La ilahe illallah'' dedi. Peygamber yine sordu. Dedi ki, benim Peygamber olduğumu daha kabul edemiyorsun. Onu bir düşüneyim birazdan. Peygamber zorun bir kendisini. Düşündü. O kadar kabul edildi. Müslüman oldu. Peygamber bu dedi ki, kendisine sabah olunca sen Mekke'ye gir, haber ver, halkına haber ver. Halkına haber ver. Kim Mekke'ye, Kabe'ye sığınırsa onlara dokunmayacak. Kimse evine sığırsa dokunmayacak. Kim silahsız olsa dokunmayacak. Kadınlara dokunmayacak. Yaş dokunmayacak. Dokunma bu şekilde. Kardeşi. Ancak kim silahlı olarak çıkar çıkar karşılığında onlar bu şekilde. Savaş gereği. Ebu Süfyan sonra geldi. Topladı halkı. Ey halk! Muhammed dedi Bizimle geldi. Ama onunla savaşa gümze yok şu anda. Daha da çok onun askerleri dolu, tabere dolu. Her bir canlı heyecan, din şırtıyla peygamber bağlılar böyle. Onlar bir savaşamayız bunlar, savaşamayız dedi. Bu işe de İslam Kabe sığınsın, kabir sininsin, sığınsın, evnüsinsin, kiri sığınsın Ama sakın yola kış dolaşmayınız. Onun eşi vardı Hint denen Hint. Hint biliyorsunuz Harbi'nde Uluğ Khagan'ın yerin şeklen kişik Hint'i. <gülüyor> Hint'in babası vardı Utbe denen. Bedir'de han sonra öldürmüştü onu. Öldürülmüştü böylece. Hint'in atışçısı yani bu Ulu Savaşı'na o da geldi bu savaşa geldi. Dedi ki şimdi kölelerini kim de Hamza'yı da öldürseydi o dedi, da da azatül olacak böyle böyle. Wahşi onun kölesiydi. Kölesi böylece. Vahşi, sıfırdan kurtulmak, özgür olmak için ne yaptı? Hasan'ı öldürmeye karar verdi. Onda müşrik başlama. Karar verdi. Şeye karşıdan baktığı Hasan'ı aslan gibi ama böyle. Aslan gibi Çok savaşılmış böyle. Çok savaşılmış. Onun kasten çıkmaya korktu. Habeşken istedi. Vahşi habeşken istedi de onda atarmış harbi döre böyle. Kıza şey, bıçak atanmış böyle, karşıdan atanmış harbesini, yani kama, kesin kama. Aldı kamasını şöyle, hep sakladık, kaydettikten böyle, sak sak saklandı. Yani Bahteki, tam atış meclisinin, Hasan'ın arkası kendisinden arkadan harbesini attı, zehir atıp böyle, arasında yere düştü böyle bir şey. Dedi ki ona, Hint, onu bana ciğerini kes getirir böyle, böyle. karnını yağardı, ciğerini çıkardı, Hint'e getirdi, Hint onun ciğerinde de ciğerini böyle, şey. ağzına böyle intik almak için. Ona dedi ki vahşiye hürsun serbest değildi. Böyle bir de altın çıkarma ne varsa küpe o. Aa bunda olsun benim benim. Onları verdi. Tabii vahşi özgür oldu. Yani, kurtuldu ama huzur bulamadan böylece. Hızı bulamadı. O da sonunda Müslüman oldu tertanında. Yani Medine'ye gelip Müslüman oldu. Müslüman oldu. Ne ikmezse aşk. İmtihan aşkı oldu böyle. Pek aşkı yakton ben. Bek aşkı başladı. Gece uyayamıyor. Uyuyamıyor. Hep peygamberin geçtiği yollara bakıyor böyle. Her yere bakıyor. Ama ona peygamber bir şey böyle emir ve peygamberimiz ana vahşiğe. Vahşi sen benim çok senin amcamı huracı öldürdün. Onu şehit ettin. Seni görünce aklıma amcam geliyor. Sen benim yüzümü görme pek Beni görme. Bu. İşin meşte geliyor, peygamber geriken arkasından saklanıyor. Yolda bir durur, arkasından saklanıyor. Ama peygamber duramıyor kendisi böylece. Ay yanıyor, yanıyor, yanıyor. Peygamber çağırıyor büyükler, gel bakma açtı buraya. Burada sen de burada durum medine de Yemen'e var oraya gitti dedi. Yemen'e gitti buraya böylece. Orada sen kal. Hikmet almıştan var burada. Al Oraya gitti. Ne yaptı orada hıristiyanlar? Yalnızca peygamber çıkmıştı. Bir çöp kezzap kezab diye. Onda büyük savaş lazım bütün zamanda. Kokus savaş oldu. Ne yaptı bu Vahşi? Hazlamzay şehitte aynı o kameralanserle arkadan o yalancı PM'ı akına vurdu. Onu öldürdü böylece. E Eşirer bu kendisi. işte. zamanında insan en iyisi öldürdüm. Sonra en kısa öldürürüm böyle beni. Mekkemi kereme böyle aşağı savaşsız diyorum aşağı diyorum çünkü Birkaç şancık öldü. Savaşsız fetolundu. Elhamdülillah muhtememde Allah şükür ediyorum ki böylece Peygamber Aleyhisselatı Mardetleri o günü gördü böylece. O günü gördü böylece. Peygamber Aleyhisselatı'na böylece dev üzerinde tekbirlere böylece peki gildiler. Hemen taafet veriyorlar. Taafet de böylece. Tavfetti. Yani o zaman Kabe üzerinde putlar vardı. İşte putlar vardı. Peygamber'in Peygamber debeyle tavfetti. O anda elinde asa var. Peygamber'in şeyleri dokundu ama putlara hep düşük putlar bir yerler. Işte hep bunlar düşük putlar. Peygamber'in ve sahabeler telbiye getirerek, getirerek tavfettiler Kabe'nin muazzamayı. Namaz kıldılar. Peygamber'in çıkışını Kabe'nin kapısına toplandı Mekke müşrikleri şimdi etrafına toplandılar. Niye toplandılar? Acaba ne gibi karar haklarında şimdi? Tabii o günün savaş şartlarına göre hepsinin ya öldürülmesi gerekiyor ya bunları köyleştirilmesi gerekiyor bugün savaş koşullarında. Şimdi her biri kitri oldu ya böyle işte. Artık peygamberimiz ağzına bakıyorlar neyecek acaba? Bunların boynu vurulmayacak yoksa bunlar köyleştirdik acaba bunlar, ne olacak bunlar bu şekilde. <gülüyor> Toplamlar. Ee, Burdurduk onlara, ey Mekke halkı hanım. nasıl bir muamele bekliyorsunuz? Şimdi bir de şu var, Mekke'nin çok işkantı peygamberi, Mekke'liler. hakaretler, edildiler, kalkışlar, yüzüne tükürdürür haşalar böylece. Sahabeleri öldürürler, ikinci yaptığı sahabelere, Yani Mekke halkı çok ama çok yaptılar. Hak ettiler, Bundan dolayı da daha çok korkuyorlar işlerden böyle, kitriyorlar. Büyük Peygamber'e hasretleri hepiniz birbiri seybestsiniz. Bir de bugün bakalım. <gülüyor> seybestsiniz dedi. Bunun üzerine, Peygamber Efendimiz bu iliği görünce, bunu ne yaptı bunlar? İslam güzeli görünce, kendilerini İslam'a koşup ediler. Koşup ediler, elhamdülillah. Mekke'ye mükemmelinin fethiyle, Arabistan'ın gönlü, kalbi, Mekke şehri, İslamlaşınca, Artık sıra geldi şimdi, İslam'ın kuzeye doğru Araba'nın dışına çıkışta taşmasına sıra geldi. Yani onlara geldi elhamdülillah. Ee, böyle olmasaydı, yani biz Türkler de İslam'ın tanışamazdık bu tarihine bakıldı. Yani İran Fetrol'dan sonra ancak ondan sonra sıra Türklere, İslam tarafına geldi elhamdülillah. Bu sahabelerin gayretiyle, aldığının çalışmalarıyla Sırf İslami çalışmalarıyla böyle oluyor böylece. Bir şey de inşallah temas edeyim. Hazal bin Velid. Velid. Hepimiz savaşa geçti. Çoğu o zamanlar zırh giyerlerdi. Şehir giyerlerdi ki, oklar, kılıçlara karşı bu zırh falan giyemezdi. Kollarını vardı, Aradık kılıçın eline, yalnız kılıç savaşa girirdi böyle. Ama öyle şehit olmalı böyle. Bu şeyle böyle. Bir gün ...Romalara savaşırken başındaki sarı yere düşmüş. atına aşağıya indi, savaşı en ve kritik anında, tehlikeli anında... ...altların hemen aşağıya indi, aldı sarığını, başa taktı, yine savaşın başladı. Dedi ki, sonradan, Halis, sen ne yaptın be? Böyle bir zamanda sarıya düştüğün sarı insanın iner, iner mi aşağıya tehlikeli anda ...şey yapıyordu, içerisinde Peygamberimizin üç tane kılı var burada, saçı kılı var böyle. Onun için ben burada böylece. Peki sonra şehit oldu mu, şehit oldu mu? Humus'a yerleşti muhtemelenler, Humus'a yer, yaşlanınca. Şehit olmadığı savaşta. Humus'a yerleşti. Ki şu anda Humus biliyorsunuz, yani herhalde İslam merkezi geldi şu böyle. Direnç var orada Humus'ta. Allah onunla yardım etsin, iştahdaki kardeşlerimize muhtemelen haber Yani Humus gerçekten Hakkın, Hat-ı hakkında böyle, Humus hakkında böyle şey. Yani Humus, kutsal bir yer Humus'a böylece. Hazret-i Salih bin Meclid orada hastalandı. Geldi ziyaretine, artık son anlarında tabi ölümü biliyor ölümüne korkmuyor kendileri de ağlama başladı dediler ya Halit, biz seni aldığını hiç görmedik. yani her türlü tehlikeli badirede hiç sen bir şey aldırmazdın ne o niye ağlıyorsun dediler, o kadar dedim, merak ettim savaş anda öleyim şehit olarak ya da ölümü aldım ben bunu Allah'a rahmet edin, inşallah Liyatane Fatiha